Yabancı bir bayana herhangi bir yerin değmesi abdesti bozar mı neye göre? Evet bir takım e, ayetler ya da bir takım hadisler vardır ki onları birden fazla şekilde anlamak mümkündür. Hiç kimse benim anladığım mutlak doğrudur diyemez. Burada ayetler ve hadisler farklı anlaşılmaya müsait olduğu sürece İhtilaf olacaktır, bu ihtilafı indirgemek, bu ihtilafı ortadan kaldırmak mümkün değildir. Kur'an'daki ev tümün nisa'e ifadesi var, lems, dokunmak. Buradaki dokunmaktan kasıt şafiler bizzat çıplak elle bir bayanın eline veya tenine dokunmaktır diyorlar. Hanefiler diyorlar ki bu hakikat değildir, mecazdır, dokunmaktan maksat e, ilişkidir bu dokunmak bizde de hani Türkçede de vardır. Kadına dokunmak derken iki şekilde de anlaşılabilir. Böyle farklı anlaşılmaya, farklı istidlal'e müsait naslar vardır. Ayet-hadisler vardır.